son tamam. olduğu sağ olunuz. <Gülüyor> <Gülüyor> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, geçen hafta Fas ziyaretim sebebiyle ders yapamadık. Ee, bir haftadır Fas'taydım. Dün gece döndüm. İnşallah telafi dersini cuma günü yapacağız. <gülüyor> Bu akşam Şehabuddin Mahmud el-Alusi ve Ruhul Meani'si üzerinde duracağız. E, Alusi'nin hayatını okursunuz arkadaşlar. Alüsi Bağdatlı e, 19. yüzyılın ortalarında vefat etmiş bir alim. Buraları hızlıca geçiyorum. Okuyacağımız metin yoğun bir e, metin. Yani isterseniz burada durayım ama siz okursunuz herhalde buraları değil mi? Geçelim yani. asıl olan Arapça metin. Şu fotoğrafın halüsü ile alakası neymiş? <gülüyor> Merak ettim. Arkadaşlar bu fotoğrafın halüsü ile irtibatını nasıl kuruyoruz? O yiyecek ve giyeceğini öğrencileriyle paylaşacak kadar engin hoşgörüye sahip bir hoca ve elinde bulunan nimetleri çevresindekilerle paylaşmadan çekinmeyen cömert bir insan. Evet halüsinin cömerttiğini simgeliyormuş bu fotoğraf. Evet, Alüsi böyle bir kürsüye çıkıp vaaz ediyormuş. Fotoğraf ve resimlerimiz ilginç gerçekten. Bu fotoğrafı anlarım, resmi daha doğrusu. Fotoğrafta gördüğünüz Sultan Abdülmecit. Alüsi arkadaşlar bu tefsiri yazdıktan sonra Sultan Abdülmecit'e getirip hediye etmiş. Ben Alüsinin o hediye ettiğini sayı Süleymaniye Kütüphanesi'nde epeyce incelemiştim. Şimdi artık e, o el yazma vermiyorlar. Dijital ortamda e, kullanabiliyorsunuz ama önceden öyle değildi. Ben onlara cilt cilt inceleme imkanı buldum. E, Ağrı Hüsnü e, Selefilik'le suçlanmış Osmanlı döneminde. Yani bilmemiz gereken birkaç şey var. Burada ne anlatıldı onu bilmiyorum ama e, aslında şafi, şafi kökenli bir aileden geliyor ama hem medrese hocalı hem de Bağdat müftülüğü yapmış olması hasabili biraz Hanefiliye de meyletmiş. Aslında Alusi hani içtihada kısmen meyilli alimlerden dahi sayılabilir. Islahatçı e, alimlerden sayılabilir. Tecditçi aileler e, a, e, alimlerden sayılabilir. Alusi'nin e, benim sevdiğim, çok sevdiğim özellikle bazı alimler var. Bunlardan birisi e, alusi mesela bunlardan birisi Dihlavi e, yani Gazali çizgisinde olan hem e, iyi bir alim hem de e, mutasavvuf yani şerii ilimler ile e, tasavvufu yani tasavvufi düşünceyi şerii ilimler çerçevesinde anlayabilmiş anlatabilmiş. E, Tasavvufu şer iyileştirmiş, şeriatı e, saflaştırmış diyelim, e, şeriatın özüne inebilmiş ve tasavvufu da şer'i ölçülerle e, kayıttı, sınırlı tutabilmiş. Önemli alimler var, Şahvedullah Tehlebi mesela bunlardan birisi. Ali de böyle, enteresan bir alim. Ali Husi'nin arkadaşlara, kayıtla ilgili ayetlere baktığınız zaman, ayetlerin tefsirine baktığınız zaman tamamen bir selefi ile karşı karşıya olduğunuzu göreceksiniz. Yani Ağlusi'nin o konuda yazdıklarıyla İbn-i yazdıkları hemen hemen aynıdır. Akayetle ilgili meselelerde. Ama aynı Ağlusi bakıyorsunuz ve min babil işareti diye başlık atıyor ve pek çok e, tasavvufi manayı da veriyor. Sufilerin görüşlerini naklediyor. E, yani Ağlusi'nin tefsirinde İbn Teymiyye ile İbn Arabi'yi kavga ederken görmüyorsunuz. İbn Arabi'nin İbn Temiyeye ya da İbn Temiyenin İbn Arabi'ye dövdürüldüğünü, sövdürüldüğünü görmüyorsunuz. Ee, kol kola, el ele, omuz omuzla bir taraftan İbn Temiyenin görüşünü veriyor, bir taraftan da İbn Arabi'nin görüşlerini, beğendiklerini veriyor. Dolayısıyla e, zahiri ilimler ile e, tasavvufu, bazı ilimleri Güzel bir şekilde kendince telif edebilmiş bir alim. Barıştırmış yani barış taraftarı, ıslah ve telif taraftarı olan alimleri nedense seviyorum. Kendim de o gözle bakmaya çalışıyorum. Hem ilimlere, İslami ilimlere hem de tasavvufi düşünceye. Alüsi böyle bir alim. Yani selefilik ile sufiliği çok iyi mezzetebilmiş bir alim. Bir hafta fasta kaldım. Oradaki tecrübelerim ışığında da şunu söyleyebilirim ki, bugün İslam dünyasının yaşadığı problemlerin temelinde yatan en önemli sorunlardan birisi fırkacılık, cemaatçilik, mezhepçilik, tarikatçılık, meşrepçilik ve karşısındaki görüşlere, fikirlere saygı duymama, onların yaşamasını müsaade etmeme, ee, bu konuda dikkatli olmamız, hassas olmamız gerekiyor. Ee, İslam dünyasının tekfirci selefilerle tahrifçi sufilerin kıskacından kurtarmamız gerekiyor. Ne tekfirci selefilik ne de tahrifçi sufilik. Ee, ikisini de güzel yönlerini, Kur'an'a sünneti uygun yönlerini alarak e, birleştirmek, mezci mezjet, mezcetmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Yoksa e, maalesef e, İslam dünyasında fırkacılık aldı başına gidiyor. Suudi Arabistan'da Sufilik yasak, bugün Fas'ta Selefilik yasak. Fas'ta camiler, e, benim üçüncü gidişim namaz vakitleri biter bitmez hemen kapatılıyor. Sadece namaz vakti 3-5 dakika açılıyor, kapatılıyor. Neden camilerde e, işte aşırı Selefi gruplar ders yapıyormuş, insanları halk etkiliyorlarmış diye. Aynı şeyi Suudi Arabistan'da da suutlar yapıyorlar. Hiçbir tekke açamazsın, hiçbir zaviy açamazsın, hiçbir tasavvufi faaliyet yapamazsın. Birisi sufiliği yasaklıyor, birisi selefiliği yasaklıyor. Bu mantıkta hiçbir yere varmamız mümkün değil. Mutlaka aşırı taraflarımızı törpülemek zorundayız. Birbirimizi daha çok anlamaya, daha müsamaher bir şekilde bakmaya çalışmalıyız. Alusi bu manada. Ee, çok güzel bir örnektir. Şahvelullah ed en güzel örnektir. Ee, son dönem uleması içerisinde 18. yüzyıl alimlerinden e, yani bir asır öncedir. E, Al-Üsi'den Şahvelullah ed benim örnek aldığım alimlerden e, birisidir. E, al de bu yönüyle dikkat çeken bir alimimiz. Allah kendisinden razı olsun diyelim. Alusi'nin herhangi bir tarikata intisabı var mıydı konusunda farklı görüşler var. E, Halid-i Bağdadi, Nakşibendiliğin Bağdadiye konunun kurucusu olan Halid-i Bağdadiye intisap ettiği söyleniyor ise de e, bunu destekleyecek kesin bir delilimiz yok. E, ama e, kitabında ve sade sufiyye ve min saadetineh sufiyye diye Sufi efendilerimizden diye başlık atalar atarak e, Sufilerden övgüyle işte bahsetmesi e, onun e, tasavvufa e, meilli olduğunu, sıcak baktığını gösteren güzel bir örnektir. Burada da hakkında yapılmış doktora tezleri var. Türkiye'de de yapılmış haris ile ilgili epey çalışma var. Şimdi metne okumaya geçelim. <gülüyor> Evvelallahın şeytanın acem. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi eee velati yatiina'l fahşete min nisa'ikum. Eşlerinizden fahişe yapanlar. Fahişe demek yani e, yanlışlığı, kötülüğü, apaçık, aşikar olan şey demek. Mesela fahiş bir fiyat diyoruz ya fahiş bir fiyat. Fahiş bir fiyat yani çok e, uç noktada olan, çok ileri olan e, anlamında. E, fuhuş yani kötülüğü çok açık, çok aşikar, çok ileri derecede olan anlamına geliyor. Yani çok ileri derecede ahlaksızlık yapanlar. Yani zina e, Allah'u alem kastedilmiş oluyor ama burada zaten e, epey tartışma yapılacak onu göreceksiniz. Yalnız biraz büyütmek istiyorum bunu. Nasıl büyüteceğiz ekranı? E, şu anda burada buradan büyütemiyorum ben. Ha, aşağıdaki ibareler... Büyük tamam. Tamam aşağısı büyük. Böyle devam edelim. Vellâ tiyetînel fâhişete min nisâ Eşlerinizden e, büyük ahlaksızlık yapanlar. <gülüyor> Şuru'un fi beyan bazı ba'dıl ehkâmil bir ricali vel nisâ'i. Bu ayeti kerime diyor. Hem erkekler hem de kadınlarla alakalı bazı hükümleri beyan etmek üzere bir başlangıçtır. İthra Beyan-i ahkamın mevarisi. Mirasla ilgili hükümleri hemen beyan ettikten hemen sonra onun akabinde zikredilmiştir. Vellati <Sessizlik> cem'u elleti. Ellati kelimesi. Elleti kelimesinin çoğludur. Ellavati de mesela bu çoğulu. Ala <Sessizlik> gayri kıyasın kıyas dışıdır. Yani Araplardan böyle duyulmuş semai olarak. Vakî lehiyye sigratun mevduatun cem'i. Bir başka görüş buna Kı ile denildiğine göre zayıf bir görüş. Kıl kabul edilir buna. Ee, bir başka görüşe göre el aslında elatinin çoğulu değil de ilk dilde kullanıldığı günden itibaren cemi olarak kullanılıyormuş. Böyle bir görüş daha var. Ve-Mavdu'u-ha rafun alel-iktidai ve-Lati nedir? Müpteda olmak üzere merfudur diyor. Ve fahishetu ma işte tekuphu fahişe ne demektir? Çirkinliği çok aşırı olan şey demektir. Üstü ahlaket kâfiran <gülüyor> zina, zina çokça kullanılır. Niçinle? Ennu min çünkü o çirkin olan şeylerin en çirkinidir. Ve muradu ne? Burada murad da budur. Al es-Sahihi, Sahih olan görüşe göre. El muradu min el ayetteki Nisa'dan maksat kema kâre süddiyü ve ahrecehu anhu i̇bn Cerir'in beyan ettiğine ve taberi'nin, i̇bn Cerir dediği taberi'dir, ondan rivayet ettiğine göre en-nisa'u l kad en ve uhsinne yani evli olan kadınlar muhsan, evli kadın demek aynı manada en ve uhsinne Hasın aslında korumak demek. E, evlilik, nikah insanı koruma altına e, aldığı için e, ruhsine evli olmak manasını demişler, kullanmışlar. Yani buradaki kadınlar evli kadınlardır, bekar kadınlar değil. Ve mislihu An-ıbni Cerir'in, İbni Cübeyr'in affedersiniz, Said bin Cübeyr'den de Süddi'nin bahsettiği görüşün aynısı rivayet edilmiş. Yani buradaki nisa'dan maksat evli kadınlar. şidu şahit tutun ey yani şahit getirin. Fatlû bu en yeşhed Yani onlar üzerine şimdi bir ahlaksızlık iddiası mı var? O zaman şahit getirin. Bu önemli bir iddia. Şahit getirin. Bi'tian inne'l fahişete onların bu ahlaksızlığı yaptığına dair Nasıl, kaç şahit? Erba'aten minkum, dört tane sizden. Ey erba'aten min ricalil müminine ve ahrarihim. Yani dört tane erkek ve hür şahit. Kâlel el herhalde Zuhri mi o? Tam burada açık değil. Zuhri herhalde değil mi? Ben tam göremiyorum orada bir elif bir şey var ama. Madat-ı sünnetu min rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve halifeteyni ba'dehû Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ondan sonraki iki halife dönemindeki sünnet şuydu. لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ نِسَهِ فِي الْحُدُودِ Hadler konusunda yani ağır ceza konusunda kadınların şahitliği kabul edilmez. Şimdi arkadaşlar burada kısaca e, kısaca duralım birkaç şey söylemek icap ediyor. Bu kadınları aşağılama kadınları ikinci plan etmek demek değildir aslında. ...kadınları büyük bir bazen kurtarmaktır. Ağır ceza kanunlarını... ...kadının şahitliği kabul edilmiyor... ...sizam hukukuna göre. Ağır ceza şahitliği mesela... ...katildir... ...buna benzer... ...yani ağır suçlar... ...ağır ceza gerektiren suçlar da... ...kabul edilmiyor. Neden? Kadınlar... ...duygusal insanlar... ...baskı altında kalabilirler... ...duygularını anlatmaktan zorlanabilirler ifade etmekte zorlanabilirler. Bir avukat tanıdığıma bunu sormuştum yani İslam hukukunda böyle ne dersin diye ki bazı konulara da böyle eleştiren yaklaşmayı seven birisi yani dini konuları da eleştirel bir açıdan değerlendirmeyi seven birisi dedi ki kesinlikle çok doğru bir şey çünkü ben pek çok şahit oldum ağır ceza duruşmalarında. Kadınlar çoğu zaman anlatamıyorlar dedi. Yani kiminin dili tutuluyor, kimi o esnada bayılıyor, kimi fenalık geçiriyor. Yani o olayı anlatırken kendilerinden geçiyorlar ve bir türlü başarılı bir şekilde anlatamıyorlar. Çok zorluk çekiyorlar, darlık çekiyorlar. Ee, İslam hukukuna göre kadınlar e, ağır ceza davalarında e, şahit e, tutulmakla yükümlü değildirler. Yani bu ve onlardan kaldırılmıştır. E, kadınlardan böyle bir böyle bir sorumluluk kaldırılmıştır. Ancak kadınların giremeyeceği, erkeklerin, ne giremeyeceği ortamlar olabilir. Ne gibi? Kadınlar hamamı gibi. Kadınlar hamamında bir cinayet işlenmişse erkeklerin olmadığı bir ortam yani erkeklerin girmesinin mümkün olmadığı bir yerde o zaman kadınların şahitliği mümkündür demişler. Veştur itel erbaatü fizzina. Şimdi bütün cezalarda iki şahit gerekirken neden zina cezasında dört şahit gerekiyor? Diyor ki veştur itel erbaatü fizzina da dört şahit şart tutuldu. Neden? Teğli zan alel müdda'i Yani müdda'i iddia eden, yani zina yaptığını, zinanın yapıldığını iddia eden kişi onun üzerinde daha da ağır şartlar konulsun diye. Yani öyle hemen bir kişinin söylemesiyle sabit olacak bir şey değil. Bu suçun e, sabit olduğunu ispat edecek şahitlerin sayısının artması bu işi zorlaştırmaktır. Yani müddayinin işini zorlaştırmaktır, zora koymaktır. Ve setran alel ibadî ve kulların e, günahlarını örtmek için vakı ile liyakuma ve hitab qilal hukkam buradaki efendim vekil evet ben de mana şey yapamadım vekile denildi ki لِيَقُوْمَ نِسَابُ الشَّهَادَةِ كَامِلًا Bu şehadet yani şahitlik miktarı tam olarak sabit olsun diye. Nasıl? عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّانِيَيْنِ Yani her bir zani için iki şahit. Dört şahit isteniyor ya. Normalde diğer ceza hukukunda kaç şahit isteniyor? İki şahit isteniyor. Burada da iki suçlu var, bir za, bir zaniye var, bir zaniye var. Sanki zaniye için iki tane, zaniye için iki tane toplamda dört şahit tutulmuş gibi oluyor. Kesair'in hukuki, diğer e, hukuk, haklarda yani ceza hukukunda olduğu gibi. Ve lâ yâhfâ diyor ama yani bu görüşün zayıflığı e, apaçık ortadadır diyor adresi. Böyle bir görüş, zayıf bir görüştür. Ve'l-hitâbu, peki burada hitap kimedir? Ve'l-minkum'daki hitap. Kıyla denildi ki li'l-hukkâmi e, yöneticileredir. Ve kıyla li'l-ezvâci denildi ki bir başka görüşe göre de e, eşleredir. fe'in şehidû aleyhinnâ bil-ityâni eğer bu dört kişi o kadınların zina yaptığını şahitlik ederlerse ne? yani o kadınları tutun yani ey ne? Hapsedin, yani hapis cezası verip Niçin? Ukubeten lehunne. Ukubeten burada mefhulün lehtir. Yani onlara ceza olsun diye. Fil buyuti. Evlerde hapsedin onları. Ve cealuhâ sicnen aleyhinnne. Ve o evleri onlar için bir hapishane gibi yapın. Hatta yetevefâhunnel mevtû. Ta ki ölüm onlara gelinceye kadar. El murâdu bitteveffî. Şimdi vefat da aslında ölüm. Yetevefâhunnel mevtû ölüm onları vefat ettirinceye kadar ne demek bu el muradu bit buradaki tevfiden maksat nedir fi ası manahu yani mananın manasının aslında aslında hangi mana için kullanıyorsa burada da o mana asıl alınmalı Ey el yani tam yapmak bir şey o vel kabdu o da yakalamaktır tutmaktır yani hani ölüm onları Alıncaya kadar, kabz edinceye, yakalayıncaya kadar demektir. Takuru, tavfiy tumari ala furanin, ve tavfiy tuhu dersin ki e, malımı e, filancaya, e, filancadan aldım. İle kabul yani kabz ettiğin zaman, ele geçirdiğin zaman. ...kabza şu el içi kabaza, ele, ele geçirmek demek. Yani istifa demek bir şey e, kabz etmek, tam olarak ele geçirmek anlamına gelir diyor. ...yetevefahunnel mevtü demek de yakbeduhunnel mevtü demektir. ...ve, ve isnaduhu ilel mevtü. Peki kişiyi öldüren nedir? Ölüm müdür? Yani Allah ya da ölüm melekleri değil mi? Nasıl ölüme isnad edilmiş bu? Nasıl ölüm fail olmuş, özne olmuş i'tibarı teşbihin teşbihin bir şahsi. Yef'al zalike. Yani bu işi yapan bir şahsa benzetme yoluyla teşbihtir. Dolaylı de burada ne vardır? Fe hunakesa'ratun bir kinayeti. Kinayeli bir sıara vardır. Vel kelamu ala hazfi mudafin. Kelamda da muzafın hazfi vardır. Vel mana hatta yakbidu arwahuhunna al-maut. Yani Ölüm onların ruhlarını alıncaya kadar demektir. وَلَا يَجُوزَنْ يُرَادَ مِنَ meşhuru. Burada teveffiden onun meşhur olan manası alınamaz. Meşhur manası nedir? Ölmektir. Vefat kelimesi. Yani Kur'an'da da hatta تَتَوَفَّاهُمُ <gülüyor> الْمَلَا۪يكَتُ diyor mesela. Melekler onları vefat ettiğini yani öldürünce demek. Ruhlarını kabz edince demek. Yani ölüm onları öldürünce, vefat ettirince denilemez. Niye? İz yasirul kelamu bimenzileti hatta nel mevtü. O zaman mana şöyle olur. Yumitehunnel mevtü. Yani ölüm onları mevt kadar, öldürene kadar çok bela la manânehu. Bunun da pek manası olmaz. İlla en yukaddara mudâfun yüsnedü ileyhil fi'lü. Ancak bir muzaf takdir edilir ve e, fiil de ona isnat edilirse yani o takdir ettiğimiz muzaf fail olursa, o fiilin faili olursa, ey melaiketül mevtü, yani o zaman da e, ölüm melekleri onları öldürdü manasında alınırsa, böyle bir mahzuf, muzaf takdir edilirse o zaman olabilir deniliyor, yev ya da yücealül isnadü mecazen ya da burada bir evet, buradaki isnatla mecaz vardır denilir. Yani ölüm onları öldürdü ifadesinde minnisnadi ma lil failel hakikiye ila eseri fi'lihi hakiki failin hakiki failin yapabileceği şeyi hakiki faile ait olan bir şeyi onun fiilinin sonucuna isnat etmek kabirinden bir mecaz vardır burada. Yani Hakiki fail nedir burada? Kim öldürür? Ölüm melekleri ya da Allah Teala. Ölüm meleklerinin yaptığı iş nedir? Fiili, fiilleri öldürmek. Hani ölüm melekleri onları öldürür dememiş de ölüm meleklerinin yaptığı iş olan öldürme fail yapılarak anlatılmış. İnşallah anlatabilmişimdir. Ev yeca'lullahu lehunne ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Yani ne demektir bu? Onlara başka bir hüküm verinceye kadar ya da işte onların işlerini kolaylaştırıncaya kadar. Yani onları hapisten çıkaracak, önceye kadar hapis cezası ya, onları hapisten çıkaracak bir başka bir ceza getirinceye, gönderinceye kadar neyle? بِمَا Min مِنَ الْحَدِّ لَهُنَّ Yani onlara had cezası olarak konulacak bir kural ile, bir kanun ile. E, قَالَهُ i̇bn Yani bu meseleyi, bu hükmü nesh edecek başka bir hüküm ile. E, bu hapis cezası ortadan kaldırıldığını da diyor. Bunu İbn-i Cübeyr, Said İbn-i Cübeyr söylemiş. وَاَخْرَجَ الْاِمَامَانِ اَشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُوا İki imam, Şafii ve Ahmed, el ve Ahmet'u el İmaman'dan bedel olduğu için, o şekilde okudum merfu, ve ve diğerleri, an ubâde teb samiti, sâmiti kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izzâ nezale aleyhi l-mahyû kûribel-i dâlike, varbedde vecuhuhu, Resulullah ve vesselâm'a vahiy nazil olduğunda, bu ona ağır gelirdi kürebe lezaleke ağır gelirdi ee, yani bir rahatsızlanırdı varbedde vecuhu ve yüzü e, bembeyaz kesilirdi ve fi lafzın ibni ceririn ibni cerrah lafzında ise şöyle bir ifade geçiyor yuhuzuhu ke hayetil sanki e, baygınlık halindeki kişi gibi bir hal alırdı bayılmış gibi olurdu limaye curu min sikal zarike e, bu işin e, zorluğundan dolayı fenzele fe aleyhi zata yumin ya da feunzile iki türlü de olabilir fenzele Fe Allah diyebiliriz ya da feunzile aleyhi zata yumin bir gün ona vahi gönderildi felen mesuri anhu kale o vahi ondan e, alınınca yani artık bitince vahi gönderme Kale <gülüyor> buyurdu ki kudu anni benden alın. Yani az önce vahi geldi. Kadir Allah Allahu lehun Allah artık onlara bir yol verdi, yol Etsa gibi bu celdu miyetin varajmin bir hicari. Evliler için taşlar, rejim cezası ve yüz değnek ve bikru celdu miyetin thuma nefius senedin. Bakire olanlar için ise yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası. Peki burada bir soru sorayım. Zina cezası ile alakalı. <gülüyor> Dullar Dulların cezası haddi evli gibi mi sayılır, bekar gibi mi? Yani adam evlenmiş bir sene kalmış sonra boşanmış ya da kadın zina etmiş onun cezası yani dul şu anda evli gibi mi sayılır bekar gibi mi? Yok, es ev, evli demek. Arkadaşlar, e, dulların cezaları da evliler gibi. E, yani bir kere evlenmişse artık, nikahlanmışsa e, artık onun durumu e, evliler gibi oluyor. Yani bir gün evli kalsa bile, e, aradan 50 yıl geçse bile onun cezası, e, erkeklerin cezası ne? Yani kadın erkek arasında fark yok. Kadın hangi cezayı alıyorsa erkek de aynı cezayı alıyor? Ğarûyye ya da verav rav rav İbn Abi Hatim İbn Abi ani bin Cerir'in ennehu kâl İbn Cerir'den "Kânetil İslami" İslam'ın ilk yıllarında evvele diyor okuyacağız orayı evvelel İslami İslam'ın ilk yıllarında kadın iza şuhid iza şahide 'aleyha arba'atun minel müslimine 'udûlun biz-zinâ Dört tane e, ş, e, adil şahit onun zina ettiğine şahitlik ederse hubiset fissicini hapse atılırdı. Fe inkâne leha zevcun eğer onun kocası varsa ehezel mihra minha ondan ona vermiş olduğumu ehliyi geri alırdı. Velâkinnehu yunfiku aleyha min gayri talâkın. Fakat boşamadan ona infak ederdi, yine yemeğini, geceğini, yiyeceğini, içeceğini ihtiyaçlarını karşılardı, boşamazdı. Böyleyse hadun, velayü ceniha ve bunun dışında kadına herhangi bir ceza verilmezdi ve kocası onunla da herhangi bir cinsi münasebette bulunmazdı. Arkadaşlar burada hani femsi kuhun nefil buyutu diyor ya. Bu ayeti kerimeden adını vermek istemiyorum. E, maalesef e, çok dengesiz bir meal yazarı var. Piyasada tanınmayan birisi. Çok şükür ki tanınmıyor. Karadenizli. E, bu ayetten çok özür dileyerek söylüyorum. Ama hani Kur'an nelere malzeme yapılıyor? Bu e, Bireylerin, kişilerin şahsi yorumlarına bırakılırsa iş hangi noktalara var, varabiliyor onu görmeniz açısından ee, enteresan bir örnek. Diyor ki bu ayete göre, e, çok özür diliyorum, e, kerhanelerin genel evlerinin açılması farzdır diyor, Allah'ın emridir diyor. Yani kadınları evlerde hapsedin diyor ya, diyor ki buradaki kadınlar zinakar kadınlar. Zina yapan kadınlar diyor, onlar için genel evleri kurulur ve bu kadınları genel evlerinde çalıştırın demektir. Böyle bir mantık çıkartıyor maalesef. Allah'tan pek bilinen bir meal yazarı değil. Ve Ravâ İbn-i Cerir'in an-i süddiyye kânetil bed'il islamî eza zanat hubisat fil kadın İslam'ın başlangıç zamanında ilk yıllarında zina ettiği zaman evde hapsedilirdi ve akhada zevcuha mehraha kocası onunla verdiği mehri geri alırdı hatta caet el hududu fenasakatha ta ki hadd el gilayetler geldi ve bunu nesetti. ve hikayetu neshi kad veredet fi gayri ma tariqin Ali ibn Abbas ve Mücahid ve Katade. Bu buradaki nesih hikayesi nesih e, rivayet ediyor. Pek çok kanaldan geldi. İbn Abbas, Mücahid, Katade. Eee ve Rubeytan, Ebi Cafer'in ve Ebi Abdullah radıyallahu teala anhuma bunlardan da nakledildi. Ve nasihu Peki neseden nedir bu ayetleri? Yani ilk dönemde hapis cezası var, daha sonradan neymiş neseden? ''İnde Ba'din'' bazılarına göre ayetül Celdi, Nur suresindeki e, yüz değnek e, vurulmasını tavsiye eden ayettir. ''Ala ma fi suretin nuri'' ''Ve inde başka alimlere göre inne ayetel hapsi nusikat bil hadisi. Buradaki e, hapis cezası hadisle nesledilmiştir. ''Vel hadisu mensuhun bi ayetül cevdi'' Hadiste celd ayetiyle e, neshedilmiştir nur suresindeki ve ayetul celdi bir delailir recmi o celde ayeti de rejim e, cezasına de, delalet eden hadislerle nesedilmiştir. arkadaşlar konu e, yani derin bir konu önemli bir konu rejim meselesi var e, aslında çok tartışılması gereken bir mesele ee, konuyu et, etraflı bir şekilde tartışmakta isterim açıkçası ama e, yer müsait değil. <gülüyor> İnternette yayınlanan bizim yaz Salim derslerimiz var Fatih Camisi'nde cumartesi sabah yaptığımız sabah namazından sonra e, yaptığımız dersler var. E, o derslerden birinde bu meseleyi e, yani rejim cezasını e, bir saate yakın bir, bir sürede açıklamıştım isterseniz oraya bakabilirsiniz. recim cezası ile ilgili İslam tarihi boyunca neler söylenmiş, neler yapılmış. Ona bakabilirsiniz. Vakales Zemahşeriyyo. Yani YouTube'dan Mahmut Ay diye girdiğinizde herhalde çıkıyor ama hangi dersi onu bilemiyorum yani. Bir sene yakın oldu o dersi yaptığımız eee ne olarak geçiyor bilmiyorum öğrenciler yüklüyorlar ama Ve قال الزماخشري Zamaşşeri dedi ki men el caiz en la Ayetin mensuh olmaması mümkündür. Nasıl bi en niyyet rukel ya da bi en niyyet rukel zikrul haddi ve sünnete. Yani bu ayette had cezası yok. niye yok? Çünkü kitap ve sünnette bildirildi, bildirildiği için yok. Onun içinde burada nesi yok? Had kitap ve sünnette bildirildiği için burada yani bildirilmemiş. Onun içinde nesih yoktur? Denilebilir diyor. Bu yu sevibimseki nefi büyüti. O kadınların zinaker kadınların evlerde hapsedilmesini tutulmasını tavsiye ediyor. Badeen yüpedne yani had e, cezası gördükten sonra yani hani burada evlerde hapsetin diyor ya o hapis ne zaman diyor had cezası çektikten sonra yani yüz tane değnek yedikten sonra niçin sıyanet <gülüyor> ellehunle onları korumak için anmislima cara aleyhinle yani onların başına gelen bu zinadan onları korumak için o zina nasıl geldi başlarına bir sebebi kuru cimin elbuiuti Evlerden çıkmaları sebebiyle başlarına geldi. Ve, te delir ve erkeklere kendilerini sunmaları sebebiyle geldi. Şimdi arkadaşlar günümüzde maalesef İslami açıdan baktığımız zaman maalesef demek durumundayız. Ahlaki açıdan baktığımızda da öyle. Açık saçıklık arttı. Ee, ve dolayısıyla yani gözle e, hadiste ifade edildiği üzere zina yapmak haram işlemek maalesef arttı hani geçmişte bunlar yapılmıyor muydu diye düşündüğümüzde buna benzer şeylere bazı kitaplarda bazı kayıtlarda rastlıyoruz mesela e, El İbriz diye bir kitap vardır okuyanınız var mı? Abduh Aziz Edepa'nın <gülüyor> Duydunuz mu? 51'iyiz. Abdülaziz Eddebbağ'ın Türkçe'ye de tercüme edildi. Abdülaziz Eddebbağ, Faslı alimlerden bu gidişimde kabrini ziyaret ettim. Sufilerden daha doğrusu. Çok enteresan bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Girişinde bu kitabı kendisi yazmamış. Talebesi Ahmet İbn-i Mübarek yazmış. Hocasının böyle sayfalarca doğusu. Enteresan kerametlerini naklediyor. Ama... Ayetler ve hadislerle alakalı yorumları hakikaten çok orijinal. Ee, ve Hasan Basri Çantay'da Kur'an-ı Hakim ve Mea Ali Kerim'de İbriz'den çokça istifade etmiş. Çok alıntı yapmış oradan. Ayetlerle ilgili yorumlarında. Ee, yani Abdülaziz Debbah hiç okul, mektep, medrese görmemiş bir adam. Fakat gerçekten e, yani ya çok dahi zeki bir insan ya da hakikaten inham sahibi insan. Orada enteresan yorumlar veriyor. O kitabı okumanızı tavsiye ederim. Neyse o kitabın girişinde Terebisi Ahmet el-Mübarek hocasının kerametlerinden bahsederken orada kerametler tabii yani bana göre çok yani biraz çok gelen şeyler. Hani kerameti kabul etmediği manasında değil aslında Ehl-i Sünnet alimleri kerameti kabul ederler. Keramet hattır. Mucize Hak olduğu gibi keramette haktır. Bunu kabul ederiz ancak yani oradaki anlatım tarzı biraz rahatsız edici bir şekilde. Okuyunca anlarsınız. Ee, konumuzla alakası şu. Orada e, iki tane mürit Fas'ın e, Attari'nin medresesi var. Bu Karabiyyin camisine yakın Fez şehrinde. Medresenin damına çıkıyorlar. E, affedersiniz. Medresenin camından ...kadınları dikizliyorlar. Ee, evlerinin damlarına çıkmış... ...kadınları dikizliyor. Bunu anlatıyor yani. Sonra diyor... ...kadınları dikizliyorduk. Ee, işte kendi aramızda da... ...konuşuyorduk. İşte kadınların haberi olmadan... ...onlara bakıyorduk falan. Sonra tekkiye geldik. Diyor şeyhimiz... E, ...bizi azarladı. E, ve nereden geliyorsunuz... ...diye sordu. Azarladı. Derken nereden geliyorsun İşte... Yalan söyledik. E, hayır siz başka işler yapıyordunuz değil mi dedi falan diye kerameti olarak anlatıyor ama e, orada aynı zamanda şunu görüyoruz ki yani eskiden de bu işler yapılıyormuş. Yani medrese damında e, Fas'ta evlerinin damına çıkan kadınları e, dikizlediklerini anlatıyor. El İbriz'in e, girişinde kerametler bölümünde var oraya bakabilirsiniz. <gülüyor> buraya taarruzdan geldik. Yani kendilerini erkeklere e, dışarıya çıkıp da arz etmesinler, sunmasınlar diye diyor. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Yani asıl imtihan e, bakmamakta. Yani kadınların örtülmesi güzel de erkeklerin de gözlerini örtmesi gerekiyor. Yani kadınların başlarını örtmesi gerektiği gibi erkeklerin de gözlerini örtmesi gerekiyor hijab sadece eee kadınlara farzıydı yani erkeklere de farz. Ve yekunu sebilu ala hada nikahi al-muğni an-sifahi. Al-muğni an-sifah. Pardon. Ve yekunu sebilu ala hada an-nikaha al-muğni an-sifahi. Peki onları bu işten kurtaracak yol nedir? Bunun yolu nedir? Onları sıfah demek, zina demek. Zinadan kurtaracak nikah'tır. Onları zinaya muhtaç bırakmayacak olan nikah'tır. Ve قال الشیخ ابو سلیمان الخطابی في معالم, <السُّنَنِيه> مَعَالِمُ السنن. Dârî maâlimüs dedi ki: "İnnehu lem yahsulü'n-neshü fi'l-âyeti." Bu ayette nesih vakı olmamıştır. Ve lâ fi'l-hadisi, hadisi hadis nesih denesi yoktur. Nasıl Şöyle ki diyor ve zalike enne ayate tedullu ala en emsakehun fi'l buyut memdutu ila gayati en yecale'allahu teala lehun nesbila Çünkü diyor bu ayet delalet ediyor ki kadınların evlerde hapsedilmesi hükmü Allah'ın onlara yeni bir yol açıncaya kadar geçerliydi yani Yeni bir yol açıncaya kadar bu hükümle devam edin. Yeni bir hüküm gelinceye kadar bununla devam edin denildi. Sımmay nezer kesse bile kâne mücmelen ve bu yol mücmel olarak kapalı olarak tutuldu. Neydi o yol? Bilinmiyordu. Yani Allah'ın açacağı yol. فَلَمَّا قَالَصَ اللّٰهُ عَلَيْهَا سَلَّمَا خُذُوا عَنِّي Efendimiz Aleyhisselam, خُذُوا <gülüyor> عَنِّي diye demin okuduğum hadisi söyleyince اِلَىٰ mafil hadisi Hadisi sonuna kadar sahra derik be yani ayeti dolayısıyla işte o Allah'ın e, açacağı yol Peygamberimizin bu hadisiyle ifade edilmiş oldu la dolayısıyla burada bu nesetmiş olmuyor diyor yani ayet zaten beyan etti ki ileride bir Allah yeni bir kapı açacak onlara böylece bu nes olmamış oldu ve sahra muhassasan yahumum ayeti geldi bu diyor nasih değil de neseden değil de celde ayetinin umumi hükmünü daraltan tahsis eden bir hüküm koymuş oldu وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ Bakara suresinde geçmişti مَا يَنْفَعْقَ فِي تَحْقِكَ هَذَا الْمَقَامِ فَتَذَكَّرْهُ Bu konuyla ilgili söz orada geçti hatırladıyor Mesih meselesi, Mesih ve tahsis meselesi وَالْلَدَانِيَ تِيَانِهَا مِنْكُمْ Metin biraz uzun biraz da hızlı gitmek bitirmek istiyorum. Ve ledaniyetiye yemin sizden o o işi yapan kişi iki kişiye gelince kimmiş onlar? Huma zani ve zaniyetu. Bu iki kişi kim? Zani ve zaniye. Elledani müzekkerdir ama Arapçada talip kuralı var biliyorsunuz. Talip ne demek? Müzekkerle müennes iki şey var diyelim. Tesnih olarak kullandığımızda müzekkeri kullanıyoruz. Ya da e, üç tane erkek var, on tane kadın var. Onlardan bahsederken, ellezine diyoruz, talip kuralı. Yani erkekleri kadınlara galip kılmış oluyor Araplar. Dilde bile böyle bir kural koymuşlar. Ve lezani neden müzekker getirildi? E, biri erkek, biri kadın Böyle bir tesniye yok. Hem erkek hem de kadın ifade edecek. E, talip kuralından dolayı diyor. Bir tarikat taglibih. Talip kuralından dolayı el-lezâni diye müzekker geldi. Kâle-u-süddiyü, vabn-u-zaydim, cerir Cübeyr. Bunların görüşü bu. Erâde bihime. Peki bundan maksat kimdir? El-bikrâni, bakir erkekler ve bakire kadınlar. El-lezâni lem yuhsana. Daha önce evlenmiş olmayanlardır. Tamam mı? Yuhsana meçhul okunur bu. Korunmuş olanlardır nikahla yani. Yuhsana, evlenmiş olmak. Ve yüeyyidü zâlike bunu teyit eder. Ney? Kevnu ukûbetihime onların cezalarının olması. Ne olması? اَخَفَّ مِنَ الْحَبْسِ Yani ebedi e, hayat sonuna kadar Sürecek olan hapisten ömür boyu e, hapis cezasından daha hafif bir ceza olması bunu teyit eder. Yukarıdaki işi yapanların cezası neydi? Ömür boyu hapisti. Bunların cezası ne? Biraz sonra gelecek. Eza edin diyor. Yani öbürlerinden daha hafif. Demek ki e, bunların yaptığı şey daha hafif bir şey. O zaman ne olur? Yukarıdakiler evli kadınlardır. Bu da e, bekar... Erkek ve kadının zina etmesinden bahsediyor. Onun cezasıdır. E, genel görüş budur. Ve bizalike yendefi'ud tekraru. Böyle tevil edersek diyor, tekrar bertaraf edilmiş olur. Yani o zaman herhangi bir tekrar olmamış olur. İkinci ayet birincinin tekrarı olmamış olur. Fakat biri mesele kaldı burada diyor. Lakin yebqa hukmu zani'l muhsani gayr gayr burada ey yabqa gayra zahirin diyeceğiz gayra zahir hal olarak eee lakin yabqa hukmu zani'l muhsani gayra zahirin fakat e, burada evli erkeğin durumu netleşmedi diyor. Şimdi yukarıda evli kadının cezası belli. Ne? Ömür boyu hapis. İkinci ayette ne var? Bekar erkek ve kadının cezası belli. Evli erkeğin cezası belli değil. O ortada kaldı diyor. Fâdûhuma. Onlara eziyet edin. Ey badestişhadi arbaati şuhudin aleyhime bil itiyani. Yani dört şahit geldi, getirildikten sonra. Peki burada dört şahit niye zikredilmedi? Onun için diyor ki ve türüke zikru zâlike bu dört erkek şahit getirilmesinin istenmesi burada terk edildi. Neden? Ta'vilen alâma zikrânifen az önce zikredilen yukarıdaki ayette ...zikredilene güvenilerek... ...tağvilen hala bir şey güvenmek... ...vektülüfe fil Hani ...yani yukarıda dört... ...şahit zikredildi ya burada gerek duyulmadı... mesela aynı mesele olduğu için... ...peki buradaki eziyetten... ...maksat nedir? Bunda da ihtilaf edildi... Ala kavleyni. iki görüş var... ...Fa'an İbni Abbasin... ...Abdullah İbni Abbasin görüşü şu... ...ennehu bit tayiri odlar darbi bin nali. ...ayıplamak, ahlaksız, namussuz, edepsiz gibi sözlerle ayıplamak ve e, ayakkabıyla terlikte vurmak tabi terlikten terliğe de fark var yani bir naylon terlikte vurmak var bir de efendim e, kadınların giydiği o topuklu terliklerle vurmak var e, yani e, terlik var terlik var wa anisuddiyy wa kaddate wa mujahidin anhu bi ta'ayir wa fakat bu alimlere göre de terlikle ayakkabıyla dövmek yok sadece ayıplamak ve azarlamak var. Allah belanı versin. Edepsiz, ahlaksız. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Utanmadın mı falan gibi bu tür sözler. Fe <gülüyor> intaba ayettir bu bu kısmı. Eğer tövbe ederlerse. Neyden? Amma faala min el Şimdi bir soru mu sordunuz? Malin. Ee, eğer yaptıklarından tövbe ederse bu iki kişi. Nal, yani e, biz Nalın diye de Türkçe gelmiş, terlik, ayakkabı. Evet, katada ve de o yok. Sadece ayıplama var. Amma min el Eğer bu e, bakir ve bakire gençler yaptıklarından tevbe ederlerse, bir sebebi i izai, onlara yapılan bu eziyetten dolayı, peki o eziyetten dolayı olduğunu nereden anlıyoruz bu sebebiyeti? كَمَا يُنْبِعُ عَنْهُ أَلْفَاءُ فَاِنْ تَابَا دَكِ فَا'dan anlıyoruz bunu. ...sebebiyet ilişkisini... ...ve asleha... ...ve ıslah ederlerse... ...neyi ile amele... ...yani e, artık doğru işler yaparlarsa... ...fe'âri duanıma... ...onlardan yüz çevirin... ...yani artık daha onlara eziyet vermeyin... ...ey yısfuhu ...yani onları bağışlayın... ...ve keffu an ezâhıma... ...eziyet vermekten artık onları... ...el çekin, bırakın kendilerine ellerine... ...innallâh kâne tevâben tevab kelimesi mubalagan fi kabulet tevbeti faal vezn mubalaga veznidir faul vezn defail vezni gibi eh ee, rahiman yine bu da mubalaga veznidir fail vasir rahmeti ee, ve cümle fi ma ridet ta'lil li'l-emr bi'l-i'radi bu cümle diyor hani i'rad emri vardı ya fe'ariduanı onlardan yüz çevir yani onları bırakın kendi hallerine o emrin gerekçesini açıklayan bir cümledir. Neden? Yani Allah tevaptır, rahimdir, tevbe, tevbeleri kabul eder ve merhametlidir, şefkatlidir. Dolayısıyla tevbe edenleri siz de bağışlayın, affedin manasında o emri açıklayıcı bir cümledir. Ve hitabuhuna lil <Sessizlik> hükkâmi, buradaki kitap yine yöneticileredir. Ve cuvvize en yekûne lil şuhûdil vakıfîne alâ fi'aletihme, hitabın onların onların zina yapmalarına şahitlik e, yapan e, kişilere yönelik olması da mümkündür buradaki kitabın. Ve <gülüyor> yuradu bi zay zammuhuma ve tanifuhuma ve tehdiduhuma bil raf'i ila al-qudati ve al-jarri ila al Ve fethu bab al-şerri aleihima. Buradaki izadan maksat da hani kişi onları gördü diyelim. Onları ayıplamaları Tu Allah kahretsinizi nasıl yaparsanız gibi gitsin den sözler söyleyerek e, ve onları tehdit ederek neyle bu yaptığınız işi kadıya söyleyeceğim işte valiye e, bu şeyi ileteceğim gibi vafet aleyhime bu sözlerle onları tehdit etmek e, olabilir diyor onları eziyet etmek ve bile irad anhuma Peki yüz çevirmek nedir? Terkut taarudil huma bizarik. Onları bu işe maruz yer, yani böyle bir duruma maruz bırakmaktan imtina etmektir. Yani birincisinde e, eziyet etmekte, yani bu, bu ve dedi ya ve yezüden sonra ve yuradu bilizai. E, eğer şahitlere yöneliktir dersek bu hitap ne olmuş olur? Zina ederken onları gördüklerinde e, o eziyetler ne olur? Demin dediğim gibi nasıl yaparsınız bu işi ahlaksızlar falan. Sizi şikayet edeceğim, sizi valiye şikayet edeceğim, sizi hakime şikayet edeceğim, mahkemeye vereceğim gibi tehdit sözleriyle eziyet edilmiş olur diyor. İraz nedir o zaman onları o haline bırakmak? Eğer onlar aman abi yapma elini ayağını öpeyim falan tövbe ettik Allah günahını bağışlasın. Gibi tevbe ederlerse, söz verirlerse ve işte sözlerini de tutarlar bir müddet vesaire, e, O zaman iraz etmek, onlardan yüz çevirmek nedir? Onların bu suçunu kadıya götürmemektir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Vel vejulev vel meşru. Ama meşhur olan birinci görüştür, asıl olan o görüştür ve hükmü aleyhim mensuh'un bel ceza'nın mefruzu fi suret-i nur'u ayda'n. Inde el-Hasani ve ve Bunlara göre bu ayetin hükmü nur suresindeki celde ayetiyle mensuhtur. Ve ile zalikaza'bel Berfi ve el aynı Ve bu ayet bir önceki ayeti nesletmiştir. وَادَا مِمَّا لَا يَتَمَشَّ عَلَى الْقَوْلِ بِاَنَّ الْمُرَادَ الْمَوْسُولَ بِالْمِكْرَانِ كَمَالَ يَفْوَى Halbuki diyor bu görüşre meyledilemez, bu görüş üzerine yürünemez. Niye? E, çünkü burada e, bu el ile bahsedilen, el-ledâni ismi mevsulü ile bahsedilenlerin e, açıkça görüldüğü üzere e, Bakirler, bakireler olması hasebiyle birbirini nesletmiş olmaz. Yani yukarıda evli kadınlardan bahsediyor. Burada da daha önceden evlenmemiş çiftlerden bahsediliyor. Ve de bu Müslim'in, bu Müslim el mutezili alemindir. Mustafa Öztürk bunun görüşlerini çalıştı. Bakabilirsiniz o kitaba. İlâ ennehu, Ebu Müslim i̇sfahaninin görüşlerini Fahrettin Er razi sayesinde öğreniyoruz. Sonra kitabı kaybolmuş, tefsiri. Ee, bir tefsiri yazmış ama kaybolmuş. Fahrettin Er razi e, bu tefsirden nakiller yaparak Ebu Müslim el-İsfahani'nin pek, pek çok görüşünü bize nakletmiş oluyor. İlâ ennehu lâ neshâlli hukmul Diyor ki bu iki ayet arasında neseh yoktur. Belil âyetü lûlâ fîs-sahâkâti birinci ayet ve lati ayetin alfabeti birinci ayet e, affedersiniz lesbiyenler içindir ve hınlı nisaul lati yasemteğe bazı hınlı bir <gülüyor> bazın ve hınlı ve hınlı affedersiniz ve hınlı hınlı bunlar yani birbirleriyle zeklenen kadınlardır bunların cezası da hapsidir ve ayetü ikinci ayet ise fil lati e, Liwata yapan erkekler hakkındadır. Haddu mu Ali bunların cezası da eziyettir. Böyle olunca erkeklerin cezası daha basit olmuş oluyor ama Aliusü bunu zaten kabul etmediğini söyleyecek. Ve mahkumuzun zunati zanilerin hükmüne gelince, fasyeti fi Sûre-i Nura, Nuri. Nur suresinde gelecek oluyor. Dolayısıyla e, ş, herhangi bir şekilde nesil olmamış oluyor ayetler arasında. <gülüyor> e, ve zeyfu hâder kavli bi'ennehu lem yekul bi'ehadun ve bu e, görüşü daha önceden e, kimse söylememiştir. Dolayısıyla bu görüş zayıf bir görüştür. Ve enna sahabete radiyallahu teala anhum ihtelifu fi hukm luti. Sahabiler e, Lutilik yapan hakkında ki hüküm nedir diye ihtilaf etmişler. Ve lem yetemazzek ahadun minhum bi Ve hiçbirisi e, bu ayet hakkında eee delil getirmemiş. Eee vaademu temass sukihim biha ma şiddeti ihtiyacim ila nasn يدل على bu konuda yani lutillik konusunda bir delil olması gerekirken hani lutillik konusunda bir nasılsa muhtaç oldukları halde bu ayeti delil getirmemiş olmaları nedir? Delilun ala ennel ayete leyset fi zhalike. Yani bu ayetin bunlarla alakalı olmadığı yani yutilikle ilgili olmadığına delildir. Neden? Eğer bu ayet yutilikle ilgili bir hüküm içermiş olsaydı ne olurdu? Sahabiler bu konuyu tartışırlarken kesinlikle bunu delil getirmiş olurlardı. Delil getirmemiş olmaları nedir? Bu ayetin bunlarla ilgili olmadığını bir delildir. ''Ve eydan zeyfu'' ''Ve zeyfu hader kavli'' Yani zeyf, yalan, e, sahte. Yani bu görüşün e, kabul edilemez olduğu, yalan olduğu e, anlamına geliyor. ''Fasit'' yani ''fasit'' yalan. Ve eydan, şimdi alusi eleştiriyor burada e, şeyi, Ebu Muslimi. Câ'lul hapsi fil beyti, şimdi diyor birinci ayeti lezbiyenlerle ilgili dedin. Ama Câ'lul hapsi fil beyti rükûbete, rükûbete sihâki, lezbiyenlik için ceza olarak ev hapsinin getirilmesi, Mimma la maa'nalhu, maa nasız bir şeydir. Niçin? Li anhu mimma la yu tevakkufu al al furuji Çünkü lezbiyenlik diyor, ev dışına çıkmayı gerektiren bir şey değil. Yani bunu evde de yapar. Ev hapsedilmeyi gerektiren bir şey değil. Falakan al muradu al sahaqati. Eğer bundan maksat lezbiyen kadınlar olsaydı, el kanaat al gurubat ulahunna, adam axtilatı bazı him de o zaman onlarla ilgili hüküm, ceza, birbirlerine karışmamaları olurdu. Lel hapse, ademe, ihtilatı, lel hapse, ademe, yematı, lel hapse, hapistih, vel men'i minel huruci, ve dışarıya çıkmaktan hapsetmek olmazdı fahişu ceala huwa ukubat ju'ila huwa ukubatan onun yani hapsin ceza olması ceza olarak konulması delalede delalet eder neye ala en murade billati yatina al-fahishatu azaniyatu buradaki fahişeyi ahlaksızlığı yapanların zaniyeler olduğuna delalet eder Niye? Çünkü zina dışarıda, ev dışında yapılır. Ve acaba bu Müslim'in, peki bu Müslim buna nasıl cevap vermiş? Bi ennehu kavlu mücahidin, demiş ki bu mücahidin sözdür. Hani hiç kimse bu sözü söylememiştir demişti ya, halüsü, ve zeyfü hazır kavlu diye başlıyor. Ve hu minekâbir müfessirine mütekadibin, ki mücahid de, ilk dönem müfessirlerin büyüklerindendir. Vakat katkâle gayru vâhidin gayr vahidin ne demektir? Daha önceden geçmişti arkadaşlar. Öyle zannediyorum. gayr vahidin ne demektir? Evet. Güzel. Ve gayr-ı vahidin birden fazla demek. Birden fazla kimse yok. Çok yaygın demeyelim de birden çok e, yani pek çok denilebilir belki. E, pek çok kimse e, demiştir ki İza ca'e tefsiru an Mücahidin fa Eğer bir konuda Mücahid'den bir görüş sana gelmişse yeter. Yani tek başına Mücahid'in sözü yeter. Ale ennahu tubayyin fi'l usuli أن استنفاط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائزون على أنه تبين المظهر صدف حسبك على أنه diyor okumak lazım oraya, fil usul ala ennehu tebyinun ya da tebeyyunun fil usul ennesin bata te'wilin cedidin fil ayeti lem yedkulun ve tekaddimuna yani usulde beyan edildiği üzere aslında en güzelce, alâ ennehu mubeyyenun, alâ ennehu, e, yani mubeyyenun olsa daha güzel olurdu. E, daha öncekilerin zikretmediği bir görüşü, bir tevili yapmak, bir görüşü serdetmek caizdir, usule göre diyor. Usul ilmine göre. Ki İmam Gazali Dehya ulumiddinde de, Kur'an tilavetinin batini edepleri diye bir bahis vardır birinci ciltte. Orada bunu söyler. Yani daha öncekilerin söylemediği bir sözü söylemek, tefsir konusunda tevil konusunda caizdir diye bahseder. Ve bi enne matlu ve sahabeti radıyallahu teala anhum ve peki eee sahabiler bu konuda niçin ihtilaf etmişler livata konusunda diye sorduğumuzda Ebu Müslim nasıl cevap veriyor? Diyor ki hani bu ayeti niye delil getirmemişler Diri getirmemişler madem levasa hakkındaysa. Diyor ki sahabenin maksadı ma'rifetu haddilluti ve kemmiyetu zalika. Yani Luti'nin haddin, e, hat cezası nedir? Onu bilmek ve bunun e, kemiyetiyle alakalıdır. Yani bu bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Bu reisü fülayeti aleyhi bin nefiwal ispatı. Bu ayette de kemiyetle alakalı herhangi bir şey yok. Yani şunu yapın bunu yapın demiyor izada eziyet edin ama nasıl eziyet edin açık olmadığı için sahabiler ihtilaf etmişler diyor. Ve yani, mutlak olarak eziyet etmek had değildir ki sahabiler bu konuda bu ayeti görmemiş atlamış olsunlar. وَلَا بَيَانًا لِلْكَمْنِيَةِ Kemmiyeti de açıklanmıyor. Eziyet edin diyor. Nasıl eziyet edin? Dediğimiz gibi tarihte vurun diyen var. Söz eziyet edin diyor. de اِخْتَلَفُ İşte sahabiler bu konuda ihtilaf ettiler diyor Ebu Müslim. Anlaşılıyor değil mi? Yani ayette tafsilat detay olmadığı için o detayda da ihtilaf ettiler. وَبِيَنَّ الْمُرَادَ بِنْ اِمْسَاكِينَ فِي الْبِيُّتِ حَبْسُونَ fiha Ve Onların evde tutulmaları evlerde hapsedilmeleridir ve ve siclen aleyhinne ve onların evlerde evleri onlar için bir hapishane yapmak. Ve min hal el mesjun men'u men yuridu eddukhule aleyhi ve hapiste olan kişinin durumu nedir? Onun yanına kimsenin girmemesidir. Vade mu temkihimle ve başkalarıyla e, birlikte olmaktan karışmak yani iktilat, başkalarına karışmak, onlarla birlikte olmaktan e, olmaya imkan sahibi e, olmaması, imkan olmamasıdır yani başkalarıyla birlikte olmaya imkan olmamasıdır. Öyle olunca diyor, فَكَانَ الْكَلَامُ ف۪ي كُوَّتِ فَمْنَعُوهُنَّ عَنِ اِخْتِلَاطِ بَعْضِهِنَّ Böyle olunca diyor, bunun manası, yani onları başkalarıyla bir araya gelmekten men edin demektir. Anlaşıldı mı burası? Hani lezbiyen kadınları evde hapsetmenin manası nedir diye sormuştu ya Lucy. Diyor ki böyle bir soruya Ebu Müslim İsfahan'a şöyle cevap veriyor. Diyor ki yani kadınların evde hapsedin demek kadınları başkalarıyla, ya yani böyle kadınları başkalarıyla bir arada tutmayın demektir. Aleenler ennel hapsel medkûru medkûra Çünkü oradaki hapis, zikreller hapis had cezasıdır. Ve leysel maksudu minhu illezzecâ. Bu Bundan maksat da Önlemek ve cezalandırmaktan başka bir şey olamaz. Ve ayetin mezhebini, tamipide teynisi, flayeti ille ve tekiyri flayetin saniyeti ve bu görüşünü birinci ayette isme usulün ve şeklinde te'nis olarak müzekker olarak gelmesiyle, ikinci ayette de müzekker olarak gelmesiyle destekledi. Yani birincisi de müennes zikredilmiş. Demek ki kadınlarla alakalı. İkincisi müzekker zikredilmiş. Demek ki erkeklerle alakalı dedi. وَالتغليب وَالتغليبُ Halbuki tahlib ve teğlib ve teğlibu hilaful asl. Halbuki talib ve teğlib de e, aslın hilafına bir şey. Yani aslı olan talibi işletmemektir. E, eğer darda kalırsak yani talip kuralını işletiriz. ve yubaidu hu eydan minkum aynı zamanda diyor eee minkum ifadesinin kullanılması da e, diğerlerinin görüşlerinin yanlışlığını gösteriyor ona göre fe innel mutabadire minhu min çünkü minkum ifadesi sizden yani oledani eti yani minküm dediği ayette sizden iki kişi orada sizden maksat erkeklerdir yani siz erkeklerden iki kişi demektir kemafiyi kabul et hala erbaaten yukarıda da sizden dört kişi derken cum ifadesinden siz erkeklerden dört kişi anlaşılıyorsa burada da minkümden siz erkekler anlaşılmalı diyor. Ve ayda yine Ebu diyor ki eğer bu ayetlerin her biri zina hakkında varid olmuş olsaydı gelzem en yüz kara şey vahidu fi'l mevdel vahide mesele aynı yerde iki defa tekrar edilmiş olurdu ve anne o tekrarun tekrar olurdu la yani bir manasız bir tekrar olmuş olurdu ve eydan ala hada'l taqdir Yine bu takdire göre la ihtiyacul iltizam en fi şey'in min el ee, pardon, la ihtiyacul iltizam en neshu fi şey'in min el ayeteyn. diyor benim gibi yorumlarsanız o zaman bir ayetin başka bir ayetini neshetmesine gerek başka bir ayetini neshetmesine gerek kalmaz. Ebu Müslim el-İsifahani zaten bizim e, ulema içerisinde nesliyi reddeden tek kişidir. Yani muhtezile dahi onun bu görüşünü kabul etmemiş. Ama bu Müslim el-İsifahani nesliyi mutlak olarak kabul etmemiştir, reddetmiştir. E, eğer dediğim gibi düşünürseniz diyor, nese de gerek kalmaz. Bel yekûnu hukmu kulli vahdedi minhuma mukarraran ala hali Bilakis her bir ayet özel bir konuyu açıklamış olur, olur diyor. Yani birincisi lezbiyanlıkla ilgili hükmü, ikincisi lutiliği ile ilgili hükmü. Nur suresindeki ayette zina ile ilgili bir açıklamış olur. Ve alamaqale halbuki başkalarının sözüne göre yahtacu ya da ihtiyacu ila iltizamil kavl bin O zaman nese ihtiyaç vardır başkalarına göre. Ve bu asli. Nesih de aslı olan nesih değildir yani. Nesi ancak işin içinden çıkamadığımız zaman başvurduğumuz bir çözüm yoludur. Evet, e, nesiyle ilgili bir şey yazmışsınız ama o konu, Kur'an'da nesi hem vardır hem yoktur arkadaşlar. Daha önceden işledik mi bilmiyorum ama konu uzayabilir. Ee, yani hem vardır hem yoktur, öyle söyleyeyim. Yani Nesihten ne anladığımıza bağlı. Ve eydan ala ma kaluhu yekunul kitabu haliyen an beyan hukb-i istihak ve Ayrıca diyor eğer onların söylediği doğru olmuş olsaydı Kur'an'da lezbiyenlik ve lûtilikle ilgili hüküm bulunmayacaktı. Ve alamakunahu ikunu mutadamminan lizalik halbuki benim görüşümü alırsanız diyor Kur'an'da lezbiyenlik ve lûtiliği hükmü vardır. Ve huve lensebu bi halihi Bu daha münasip bir görüştür. Fakat kale subhanahu humma feratna fil kitabi min şey yani şey Çünkü Allah Teala Kur'an'da dedi ki biz o kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi açıklamaktadır. Halbuki buradaki kitap Afaratna Fil Kitabı'nın şeyindeki kitap Kur'an-ı Kerim değildir. Levh-i Mahfuz'dur. Kader kitabıdır yani. Ve ucibe Şimdi bu Müslim İsfaniye nasıl cevap verildiğini söylüyor. E, Ağlus'u diyor ki bi'enna La nuselimu anna hada kabulun limu mücahidin. Biz mücahidin böyle bir görüş olduğunu teslim edemeyiz, kabul edemeyiz. Niye? Çünkü mecmu al beyani, mecmu al beyan diyor. Herhalde cemaat al beyan kastetse gerek ee, tabiri. Annehu hamle elzaniyatianiye alı alrajul enizzaniyen. Çünkü diyor mücahitten gelen görüşe göre bu ayeti, ikinci ayeti zina eden iki erkeğe yorumladı lü'ata yapan erkeklere değil. Ve ve bin Bunlara göre de diyor ki yine Mücahit demiş ki onlar faillerdir. İki faildir. Ve huve leysa bi nas'in alâ ennehuma'l la'itâni. Anra bu Mücahid'in faailan sözü onların La yani luti olduğu anlamına gelmez. Ala hamle la ti fil ve Ve birinci ayetin de lezbiyenlerle ilgili olduğu manasına gelmez. Failani demesi bu işi yapanlardır ama hangi işi yaptığını söylememiş. Muğlak bırakılmış. Buradan luti'lik yaptıkları, lüvata yaptıklarını anlayamayız diyor. Onu kastettiklerini anlayamayız lennajat fi anhu riwayatan sahihatan yani bu konuda ondan herhangi bir sahih rivayet <gülüyor> bulamadık bel kad akhraju anhu ma huwa da'in fi diyor tam da bunun aksini olan görüşü ondan rivayet etmişlerdir fakat ahreca adem ve beyhaki fi sunani anhu fi tilke ayet انه kana amru kana umira an yuhbasa sonra Azani yutu <gülüyor> ve zani Mücahitten rivayet edilmiş ki bu ayet kelimes önce e, zina eden kadının hapsedilmesini emretti, sonra da Misal Suresinde Azani yutu <gülüyor> ve zani ayeti bu ayeti nesetti. Vama zeker <gülüyor> vama zikre min el ilaveti Musallamun. O ilaveden ee, ilave olarak zikretti şey. Yani minküm dedi yani ilaveden kız minküm. Hani birincisinde yok ikincisinde minküm ve ledaniyet. Yani ya minküm ilavesi var ya. Onu anlarım diyor. Tamam kabul edilebilir. Makbul bir şey. O minkümden belki erkekler olduğunu anlayabiliriz. Çıkartılabilir bu diyor. Halusi. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Metni yetiştireyim diye biraz son sürat gidiyorum. <gülüyor> Lakin o hada de te'vilu. Fakat bu tevil uzak bir tevildir. Niçin? Hani minküm'den dolayı bunların e, ikisinin de erkek olduğunu söylemek uzak bir görüştür. Neden? اَنَّهُ لَا مَعَنَا لِلْتَسْنِيَةِ فِي الْاَيَةِ السَّانِيَةِ İkinci ayette tesniyenin manası olmazdı o zaman. Neden? Çünkü birinci ayette وَلَّاتِ Dikkat edin. Nedir? Cemî formudur. İkincisinde ama ''Vellezîne ye'tûne'' diye cemî formunda gelmemiş de tesniye formunda gelmiş. Tesniye formunda gelmesi onu diyor desteklemez. Eğer ''Vellezîne ye'tûne minkum'' demiş olsaydı, ''Ye'tûne ha minkum'' onu desteklerdi ama tesniye formunda gelmiş. Desteklemez. Niçin? ''Le ennel va'de vel va'ide'' Çünkü vaat va'id konuları yani... E, yapıldığı takdirde ecir ve sevap ya da ceza e, vaat edilen şeyler innemâ uhidâ bilafzil cem'i bunlar cemî sigalarıyla gelirler li yaummel âhâde bütün fertleri içine almaları için tesniye lafızlarıyla gelmezler ev bilafzıl vahidi ya da müfred bir lafızla gelir ki li delâleti alel cinsi o zaman da cinsine delalet etsin yani tesniyeli lafzıyla gelmez. Ve la nuktetele lil uduli an zalika. Burada ala takrir-i bi Yani eee Ebu Müslim'in takririne göre bu görüşten dönmenin de bir manası, bir nüktesi yoktur. Niçin belka'n el münasibu alayhi el cem'a? Belkiş burada münasip olan Cemidi kana'l munasib alayh el cema'e li tekuna ayatan li yani yukarıda latif formu zikredildiği gibi burada eğer bu Müslim'in dedi doğru olmuş olsaydı dediğim gibi ellezine formu cemi formu kullanılması gerekirdi. O münasip olurdu. Wala yaruddu haza ala ma qarrarahu el Onun bugün sözü cumhurun onayladığı görüşü reddetmez içinde en Çünkü onlara göre birinci ayet evli olan kadınlarla ilgilidir zinaden ve ayet seniyet ikinci aye is sen zeker birkrisa el birkri bakkir olan erkek ve bakili olan kadınla ilgilidir za se ya zina eden bakire ve bakire kadınlar. Sahûyre beyne't ta'bireyni li kuvveti'l muğayirati beyne'l Dolayısıyla durum farklı olunca ifadede de farklılık oldu. Yani birincisinde cemî müennes formu kullanıldı. İkincisinde ise eee tesniye kullanıldı. Yani özellikle Zina olduğu vurgulansın diye tesniye kullanıldı. Fakat birincisinde e, tek taraflı sadece kadınla ilgili bir hüküm olduğu için e, Cemi Mühendis getirilmiş oldu. Devam edelim mi arkadaşlar? Ben devam ederim bitirmek de isterim ama ne yapalım devam edelim mi? Hadis vakti geldi mi? Devam edelim derseniz devam ederim. Saat 8 oldu. Yani fark etmez benim için. Bir burayı daha okuyabiliriz isterseniz ama e, dersiniz de başladı. Peki o zaman burada kalalım. E, bu Okuyacağımız bölümlerde, okuyamadığımız bölümler daha doğrusu, A.Ö.Ş. E, özet olarak söyleyeyim, öbür Müslüman isvanın görüşlerini e, birer birer e, ele alıp e, onların e, reddediyor. Dolayısıyla e, en sonunda da e, diyor ki, <gülüyor> hani neden sahabiler bu konuda <gülüyor> bir hüküm varsa? <gülüyor> Bunu e, almadılar. E, Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> e, hani bu Müslim İsfahani demişti ya <gülüyor> Livata ve lezbiyenliğin hükmü Kur'an'da geçmemiş olur. Bu eksiklik olur. Alusi diyor ki bu Kur'an için eksiklik değildir. Kıyas yoluyla çıkartırız bunları. Hani zina ile ilgili hüküm Kur'an'da var ve <gülüyor> e, diğer buna benzer şeyleri de Kıyas yoluyla çıkartırız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de pek çok hüküm mevcut değildir. İşte nebiz, hamır, üzüm şarabı, üzümden yapılan içki ama diyelim elmadan, hurmadan yapılan nebiz denilen içki türünün hükmü yok diyor. O zaman bunu nasıl çıkaracağız? Kıyas yoluyla çıkartıyoruz bunları diyor netice itibariyle. Güzel ifadeler. O şeyi buldunuz herhalde. Bakayım. Burada mı açıklamışım? Gidemirim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz cızırtı var herhalde o şeyde. Nesi hem vardır hem yoktur. Arkadaşlar nesi şöyle yani ayetlere baktığımız zaman ayetler ve hadisler zamanla hükümlerin tedrici olarak değiştiğini görüyoruz. Bunu inkar edemeyiz yani mesela ile ilgili ayetler bunun çok net örneğidir. Tarihi süreç içerisinde İslam'ın o ilk 23 yıllık ilk model muhatap kitle üzerindeki sunumunda e, nesi uygulanmıştır. Bunu inkar etmek mümkün değil. E, ancak nesihten ne anlıyoruz? Mesela nesihten şunu anlıyorsak e, diyelim içkiyle ilgili ilk ayetler var ya bunlar tamamen nesedildi, hiç yeri yok hiç uygulanamaz artık son ayet geçerlidir diyorsak, yani onların hükümleri tamamen rafa kaldırıldı, hiç uygulanacak yer yok diyorsak, o manada nesih olamaz. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela bir adam yeni Müslüman oldu. Diyor ki kardeşim ben Müslüman olacağım, kabul ediyorum. İslam'ın tevhid anlayışı çok hoşuma gitti. Hz. Muhammed'in hayatı beni çok etkiledi. Ama içki içiyorum. Yani ne olur birazcık içebilir miyim? Hani o zaman muhataplara uygulanan o şey onlara da uygulanabilir denilebilir ki tamam sen hani doğru bir şey değil içkinin zararları var ama yeter ki sen Müslüman ol hele bir Kur'an'ı kabul et bir peygamberimizin peygamberliğini kabul et ondan sonra gerisi yavaş yavaş gelir nesi bu manada almak lazım yoksa zinhar olmaz İslam'ı kabul ediyorsan külliyen her şeyle kabul edeceksin efendim e, tamam son hüküm var İçki haram, onu kabul etmesi lazım ama ya bana müsaade et bir anda ben bırakamam yavaş yavaş işte günde beş şişe içiyorsan bunu bire indireyim falan diyorsa bunlarda tedriç uygulanabilir. Ya da mesela Mekke ayetlere bakın, Mekke ayetlere bakın, medeni ayetlere bakın cihatla ilgili. Mekke ayetlerde لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ diyor. وَلَا تُجَادُ kitabı illa اِلَّا بِلَّةِ yahsen diyor. Ehli kitapla güzel bir şekilde muamele edin diyor. Ama Medine'de de Hudeybiye musalâsından bir sene sonra eğer onlar sözlerinde durmazlarsa diyor. eğer onlar sözlerinde durmazsa onları yakaladığınız yerde kıtır kıtır kesin, doğrayın. Bulduğunuz yerde onları öldürün diyor. Şimdi bu ikisi arasında bir çelişki yok mu? Var. Peki şimdi ne olacak? Müslümanların hakim olduğu yerlerde, hakim olduğu yerlerde e, o kıtır kıtır doğrayın hükmü uygulanır sözümü e, daha doğrusu cümleyi böyle tamamlayacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. <gülüyor> yani Müslümanların hakim olduğu yerlerde Medine'de inen kurallar geçerlidir. E, onları bulduğunuz yerde öldürün ifadesi. Hudeybiye müsalâsından sonra o döneme has yani verdikleri sözden cayarlar dönerlerse çünkü seneye gelin tamam demişlerdi, ee, kaza umresi yaptıracağız size demişlerdi. Onun üzerine ayet o manada nazir oluyor. Yoksa bu manada bazı alemler işte Tevbe suresinin bir ayeti barışla ilgili yüz ayeti nesetmiştir diyor. Artık hiçbir kafirle barış yapılamaz, onları bulduğumuz yerde öldüreceğiz diyor. Böyle bir nesi anlayış olamaz. Anlıyor muyum? Müslümanlar, ilk Müslümanlar Mekke dönemi yaşadılar, Medeni dönemi yaşadılar. Bugünkü Müslümanlar da yaşıyor. Yani Müslümanların zayıf olduğu, mahkum olduğu yerlerde Mekke döneminin ayetlerini geçerli kılarız. Müslümanların hakim olduğu yerlerde Medine döneminin ayetlerini hakim kılarız. Nesih aslında Allah Teala'nın bize öğrettiği muhteşem bir metottur, yöntemdir yani şartlara göre duruma göre zamana göre devrin icaplarına göre hareket etmemiz gerektiği, yüküm vermemiz gerektiğini o ilk 23 yıllık e, prototipte o örnekte Allah Teala bize öğretmiştir göstermiştir. Ben nesih böyle anlıyorum. Yani ilk 23 yıllık süreç içerisinde ayetlerde de hadislerde de e, nesih vaki olmuştur. İşte Necve ayeti var. Peygamberimizin Kabir ziyaretleriyle alakalı ben size ilk dönemde kabir ziyaretlerini yasaklamıştım ama işte küntüne heydüküme han ziyaretil kubur elâ diyor ama artık ziyaret edebilirsiniz. Hatta o ölümü hatırlatır size ziyaret etmeniz daha da iyi olur. Neden? İlk dönemde kabirlerin hepsi müşrik kabirleriydi. Adam kabristan'a gittiğinde kimi hatırlayacak? Müşrik dedesini, nenesini hatırlayacak. Bu ona müşrik geçmişini hatırlatacak. Ne zaman ki Medine'de Müslümanların kabristanı oluştu o zaman peygamberimiz dedi ki gidin. Müslümanların kabirlerini ziyaret edin, onlarsın dostları dostlarım bu size ölümü hatırlatır, güzel şeyleri hatırlatır. Anlatabiliyor muyum? Yani duruma şartlara göre e, hükümlerin de değişebileceğini gösteren aslında muazzam bir e, yöntem bize burada öğretilmiş oluyor nesihle. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Cuma günü telafi dersini yapacağız. Cuma günkü derse hangi saatteydi hatırlatır mısınız bana arkadaşlar? Cuma günü telafi dersimiz, son dersimiz 18.6'da. İnşallah tamam. Peki. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Selamun aleyküm.